Tarih tekerrürden ibarettir derler. Tarihte yaşanmış pek çok hadise daha sonra tekrar yaşanabilir. Tarih öyle bir şeydir ki içinde olup bitenler her dönemde olup bitebilir. Değişenler sadece kıyafetlerdir. İhtiraslar, iyiler, iyilikler, kötüler ve kötülükler, güzellikler ve çirkinlikler tarihin içerisinde her zaman vardır. Ancak tarih olup bitenlerden ibret alındığında, Olup bitenleri zihninize yerleştirip güzel şekilde yorumladığınızda Ve onların başına gelen şeylerin sizin başınıza gelmemesi için önlem aldığınızda mümkün kılınır Güzellikler getirir O zaman tarih Size bir ders olur Efendim Peygamber efendimizin ağzından Mübarek dilinden dökülen bir hikaye Bir zaman Üç arkadaş Bir mağarada Kapalı kalmışlar. Bir taş yuvarlanmış ve mağaranın kapısını kapatıvermiş. Bu üç arkadaş zorlamışlar, gayret göstermişler, taşı yerinden kımıldatmak mümkün olmamış. Sonunda karar vermişler ki biz ancak Rabbimizin buradan dileğiyle kurtulabiliriz. Ve Rabbimizin bizi kurtarması için ona karşı yaptığımız güzel amellerimizi analım, o vesileyle bizi Buradan kurtarmasını, halas etmesini isteyelim, dileyelim demişler. Ve bunlardan bir tanesi elini açmış, dua eder gibi Allah'a yalvarmış. Sonra da kendi kendine şöyle demiş. Benim annem babam vardı. Onlar hiçbir şey yemeden hiçbir gün bir şey yemezdim. Önce onları yedirir, karınlarını doyurur. Ondan sonra kendim ve çocuklarım bir şey yemeye izin alırdık. Böylece bu annem babam, Daima benim hürmetimi görürdü. Günlerden birinde annem babam ben eve geldiğimde uyuyup kalmışlar. Onlara yedirmeden çocuklarıma da yedirmeyi adet edinmediğim için çocuklarım da kenarda bekliyorlar. Annem babamı da uyarmaya kıyamadım. Uyandırmalarına mümkün görünmüyordu. Ve sabaha kadar bekledim başlarında. Sabaha kadar onlar uyanmadığı için çocuklarım da aç kaldılar. Bir taraftan da sızlanmaya başlamışlardı. Lakin ben anne baba saygısını, anne babaya hürmeti bu derece iyi tutuyordum. Ya Rabbi eğer benim anneme babama karşı yaptığım bu güzel muamele senin katında bir değer ifade ediyorsa bizi buradan kurtar, bu taşı mağaramızın kapısından raklaştır. kapı Taş birazcık aralanmış ama yeterli değil. Bu sefer ikinci arkadaş söze başlamış. Ya Rabbi demiş, amcamın bir kızı vardı sana malum, onu çok severdim. Lakin amcamın kızı bunları rızay vermedi. Ben onun yanında olmak istiyordum ama o kendisinden beni uzaklaştırıyordu. Ne yaptıysam olmadı, çare yoktu ama kalbim de yanıyordu. Neyse aradan zaman geçti, şehirde kıtlık başladı. O kıtlık esnasında amcamın kızı fakir düştü ve ona gittim dedim ki, eğer... Benim dediğim şekilde davranırsan, yani bana razı olursan, sana yüz flori altın vereceğim. O da razı oldu. Ben sonra onun yanına gittim. Yüz flori'yi verdim. Sonra içime bir korku düştü. Ya Yarabbi, senden korktum. Ve ona el sürmedim. Hatta paraları da geri almadım. O da paralarıyla beraber ayrıldı gitti. Eğer senin katında benim bu amelimin bir... Ece bir karşılığı varsa bizi bu mağaradan kurtar. Ve üçüncü olarak diğer arkadaş söze başladı. Dedi ki bir zamanlar ameleler tutmuştum, hepsi çalışmıştı. Ücretlerini verdim. Yalnız bir tanesinin ücretini almadan gitti. Ben de onun ücretini onun adına işlettim. Sonunda bir hayli mal mülk birikti. Günlerden birinde çıkıp geldi. Dedi ki benim ücretimi ver. Ben de kendisine işte bu deve, bu öküz ve bu koyun senindir dedim. O da dedi ki benimle alay mı ediyorsun? Niye benim olsun? Benim ücretim azıcıktı. Anlattım ona. Senin adına işlettim. Bu hale geldi. Ve alıp gitti. Ya Rabbi eğer bu amelimin senin katında bir ecrü var ise bizi buradan kurtar. Taş tamamen mağaranın kapısından ayrıldı. Üçü beraber oradan kurtulup gittiler. Tarih. İşte budur.